Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala seyyidil evveline vel ahirin Seyyidina ve senedina Muhammedin ve adihi ve sahbihi ecma'in Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin Ama ba'du fa'lamu eyyuhal ikhvan inne afdalel hadithi kitabullah ve efdal el hadi hadi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Eşerrü'l umurü muhtesatüha ve kullu muhtesim bi'ah. Ve kullu bidatin dalale ve kullu dalaletin ve sahibiha'in nar. Ve bi sanelil muttasili ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl: min ve fiha illa İla hadis. Rasulullah el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 Ve onun alinin, ashabının, etbaının, ahbabının vesaire i enbiya ve mürselinin ruhlarına hediye olsun diye bu hadisi şerifleri Peygamber Efendimiz'den bize kadar anne halinde, ağızdan ağıza, kalemden kaleme, kitaptan kitaba nakletmiş olan ravilerin, hadis alimlerinin ve kitabı tehlif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahettin Efendi hocamızın ruhuna hediye olsun diye kendilerinden feyiz aldığımız hocalarımızın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 Yaşayan biz hayattaki Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun ömür sürüp huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak Peygamber Efendimize en güzel ümmetlik yapmış olarak böylece çok sevaplar kazanmış olarak yüzü ak anla oşar, açık olarak varmamıza vesile olsun diye bir Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Ondan sonra başlayalım izahlara. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> Bu 133. sayfanın sonundaki 10. hadisi şerif. Uzunca bir hadisi şerif. Ahmet İbni Hanbel'de, Taberani'de, Müstedirek'te, Übade İbni Es-Samit radıyallahu anh'ten rivayeten kaydedilmiş bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki sallallahu aleyhi ve sellem İnne hazihi Min Bu gördükleriniz, şu işaret ettiğim mal ortada toplanmış olan şeyler sizin savaşta kazandığınız ganimetlerinizdir demiş Peygamber Efendimiz. Bir savaşın arkasından gazilerin düşmandan ganimet olarak aldıkları şeyleri göstermiş. Bunlar sizin ganimetlerinizden bir yığındır. Onlardan bir bölük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 Efendim, bu nasibimden fazlası bana helal olmaz diyor peygamber efendimiz. İllel humuse. Yani beşte bir o devlet başkanlığı dolayısıyla bana ayrılmış olan ve ayeti kerimede bildirilmiş olan Bismillahirrahmanirrahim. Ennemâ ganimtüm min şeyin fe enle lillâhi humusehu ayeti kerimesinde orada humus diye Allah-u Teala Hazretleri tayin buyurmuş olduğu için o bana helal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 İpliktir, lüzumsuzdur, ufacıktır demeyin. Ne aldıysanız, ne varsa elinize geçmiş ganimetten şu ortaya bir koyun. Ve eksele minzerliken, vela asvel ve askara. İster bu iğne iplikten daha fazla olsun, küçük olsun, ister daha büyük olsun. Ne varsa getirin. Yani iki hududu söylüyor ki hepsini getirin demek bu. Vela taqullu fe innel gulule narun ve arun.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 kim gulul ederse ganimet malından hırsızlama, habersiz aşırma, cevinde saklar, yanında saklarsa hırsızlık ederse o sakladığı şeyle kıyamet gününde huzuru Rabbil İzzet'e getirilir. Mahşer halkına rezil rüşva olur. Her işimiz böyledir bizim. Allah her yerde, her zaman bizim her halimize muttali. Her halimizi görüyor. Kimden ne saklıyoruz? Onun için biz de biz de bu şuurda olmalıyız. Diyorlar ki Hazreti Ömer radıyallahu anh geceliğin teftişe çıktı. Bir evin yanından geçerken biraz da meraklıydı Hazreti Ömer yani böyle her şeye emirül mümininim diye karışır şey yapardı. Bir ses kızım evin içinden sütün içine biraz su katı ver sesleniyor kızına şey anne annesi sesleniyor. Kız da karanlık ortada ışık yok.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 Namaz kılan, Allah'tan korkan, takva ehli, ahlaklı, dürüst insan alalım. Yoksa mevkii makamı güzel olur da, senin kızını alır, takar, götürür koluna, açar, saçar, boyar da, ondan sonra günahların içine dalar da, namusunda ayaklar altına alırsa ne olacak? Çok dersler çıkıyor. Evet, demek ki hadisi şerifin yarısında bıraktık, bu açıklamaları yaptık. E, gulul, yani ganimet malından çalmak, Dünyada ve ahirette o çalan kimseler için yüz karasıdır ve ateştir. Cehenneme girmeye vesiledir. Ve cahidu nase fillahi ta'ala el-karibe vel-baide Allah yolunda insanlar ile yakındakilerle ve uzaktakilerle çarpışın. Yani insan insan e, o insanlar, ister sizin yakınınız olsun, akrabanız olsun, isterse yat yabancı kimse olsun, Allah yolunda yakın uzak demeden hakkı söyleyip onlarla efendim cihad edin. Cahidun nase, insanlarla cihad edin. Filâhi Teâlâ, allah Teala Teâlâ Hazretlerinin yolunda, uğrunda, el ve vel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 Etrafındakilerin hepsi seni ayıplıyorlar. Şu aptala bak, şu serseme bak, şu parayı cebine soksaydı işte bak belaçtan, bedavadan önüne gelmiş de namusluluk taslıyor da enayi almıyor bilmem ne derseniz Hayır, almam. Haram. Almam ve aldırmam. Ben varken burada kimseye de göz açtırmam, haramda yedirmem diye. Yani kınayanın hiçbir şekilde kınamasına, ayıplayanın, ayıplamasına bakmadan efendim eee...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 hizmetçi tutarım. Ne anladım o zaman? Yani dostlar alışverişte görsün. Nasrettin Hoca şu kadar yumurta alıyormuş, bu kadara satıyormuş. Yani demişler bu ne? Dostlar alışverişte de görsün demiş. Yani ikare etmiyor yumurtadan. İkare yok. Şimdi filanca şeyin kütüphanenin müdiresi. Çok sevdiğim efendim, bir hocamın kızı. Melek gibi bir kızcağız. Çok iyi bir insan. Kibar, asil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 Hadi efendim, bey bir tarafa gidiyor, hanım bir tarafa gidiyor, bilmem ne. Hazırlık, bilmem ne. Yorgun, arkın zaten gündüz yorulmuşlar. Evde bir huzur yok, tat yok. Sabahleyin tekrar zırr saat çaldı mı? Herkes erkek tıraş olur, kadın bilmem süslenir. Tekrar gidiyorlar, evin bir tadı yok. Halbuki ev hanımlığı ayrı bir meslek. Yani benim görüşüm öyle. Sabahtan akşama yetişemiyor bile. Üç tane, beş tane. ha çocuk yapmıyorlar. Tamam. O zaman bir şey değil. Çocuk yapmıyor ama...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 Kınayanın, ayıplayanın, kınamasına, ayıplamasına bakmayın, yapacağınızı yapın. Allah'tan korkun. Başkasına <gülüyor> aldırmayın. L Vela tübalü demek, aldırmayın demek yani. Mübalaat etmek, aldırmak demek yani. Aldırmayın, yüz vermeyin, ehemmiyet vermeyin demek. Ve akimu hudud allah Teala fil hadarü ve sefer. Allah'ın emirleri tutulmadığı, dinlenmediği zaman cezalar var.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 çarşıda bu adam beni tokatladı, kısas isterim. Hakkımı isterim. Hazreti Ömer çağırıyor adamı. Adam kabile reisi. Ayağıma bastı diyor, ondan vurdum diyor. Fırma hakkın yok ki, gelip dava edeceksin. Yani kendi kendine, herkes kendisi hakkını almaya kalkarsa ne olur? Sokakta herkesi birbiriyle boğaz kırtla gırtlak gırtla, alt üst, alt alt, üst üste görürsün yani. Herkes kendi hakkını kendisi almaya kalkarsa. Öyle şey yok. Diyor ki, yok sen yanlış iş yapmışsın, kısas. Bu da sana bir tokat vuracak.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 Herkes eşit, yakına uzağa Allah'ın emri tatbik edilecek ve hazerde ve seferde tatbik edilecek. Ve cahidu fi sebilillahi taala. Efendimiz bu hadis-i şerifin son cümlesinde de buyuruyor ki Allah yolunda savaşın, cihat edin düşmanlarda. Mecahidu fillahi fi sebilillahi taala. Fe innel cihada babun min evabil cenneti azimun. Çünkü cihad, cennetin ulu kapılarından bir kapıdır. Sıradan küçük kapılardan değil, kocaman bir kapısıdır cennet. Cihad edenler oradan öyle şanlı, şerefli bir kapısından cennete girerler. Yani daha küçük değil. Ve innehu yuncillahu bihi minel hemmi vel gammi Ve Efendim Allahu Teala Hazretleri cihad sebebiyle insanı üzüntüden Gamdan kederden de kurtarır insanoğlu cihat dolayısıyla insanın ne gamı kalır ne kederi kalır cemiyetin ne huzursuzluğu kalır ne sıkıntısı kalır şerefiyle yaşlışar mutlu olur Allahu Teala Hazretleri cümlemizi mücahit fi sebilillah Allah yolunda cihat edicilerden eylesin şu hadisi şerif uzun bir hadis şerif her cümlesi ayrı bir hayat prensibi kaidesi Allahu Teala Hazretleri bizi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 Ve Allah'ın hudutlarını, Allah'ın yasaklarını çiğnemekten doğan cezaları hazarda de seferde de, yani mukim iken de, yolculuk esnasındayken de, tatbik edin. Yani birisinin gülül yaptığı, ganimet malından çaldığı anlaşılmışsa, yolcuyuz, şimdi yapmayalım, dönünce yap. Hayır, hemen oraya çıktı. Vakit geçirmeden yapın demek istiyor Peygamber Efendimiz. Ve Allah yolunda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 zahmet çıkar yani. Koyun bile biraz tepeleniyor. Bekliyormuş orada. Yani tarih kitaplarında böyle okudum da hayret ediyor. Neden ölüm korkusu geldi mi bir insana? Böyle bir hal oluyor demek ki. Bu doğru değil. İnsan bir defa ölür ömründe. Yani bir defa onu da Allah yazmış. 48 yaşında efendim şu kadar yani şu diğer şu şekilde ölecek. Tamam. Ondan önce kimse öldüremez ki seni. Cümle cihan başına yıkılsa ardından sağlam çıkarsın. Çünkü Allah 48 yaşında ölecek dedi. Bitti.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 Allah yolunda başı dik durur öyle kafire oynaymaz. Gelelim ikinci hadisi şerife. Birinci hadis şerif ama içinde sanki on tane hadis şerif varmış gibiydi. Hepsi ayrı şey böyle şey, kayde kanun. İnne haziil kulube tasda'u kema yasta'u alhadidu iza esabuhul ma'u. Kullu yaratul Allah ve majila'uha. Karakesretüdikiril mevti ve tilavetül Kur'an.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 Muhakkak ki şu kalpler demirin su isabet ettiği zaman paslandığı gibi paslanır bu kalpler. Muhakkak ki inne var başında paslanır. Kıyla yarasülallah ve macila Ya Yarasülallah bunların parlatılması nasıl olacak? Pasının giderilmesi ve kalbin parlatılması nasıl olacak diye sordular yarasülallah diye. Buyurdu ki gale kethiretü zikril mevti ve tilavetül Kur'an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 Şunu biliyorum, şunu biliyorum. Hepsine sormuş. Nihayet yaşça genç birisi gelmiş. Ötekilerden genç. Bir kirisi, birisi gelmiş. Sen ne biliyorsun diye sormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demiş ki Ya Resulallah şu şu şu, şu sureleri biliyorum. Bir de Bakara suresini biliyorum. Bakara suresini biliyorum demiş. Yani Erif la mim zalikel kitabu la başlayıp 286 ayet. Amener rasulü ile biten 48 sayfalık Efendim, iki buçuk cüzdük büyük sure. Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresidir. İçinde ahkam ayetleri vardır. Bir kere daha sormuş Peygamber Efendimiz. Sen Bakara suresini biliyor musun? Baştan sanırım. Evet ya Resulullah. Fe ente emiruhum. O halde bu kafilenin başkanı, emiri sensin demiş. Resulullah Efendimiz kime kıymet veriyor? Kime emirlik veriyor? Kur'an'ı en çok bilene. Yaşa bakmıyor.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 Bir insanda tembellik kalmaz, bir insanda şuursuzluk kalmaz, bir insanda efendim zulüm kalmaz, bir insanda haksızlık kalmaz, yola girer. Adam olur yani insan. Onun için çok ölümü anacaksınız ve Kur'an'ı çok okuyacaksınız. Bize hocalarımız ölümü anmayı çok tavsiye ettiler. Demek ki haklılarmış. Evladım, tesbih çekmeden önce ölümü düşün. Neden? Bak kalp paslanırmış, kalbin pası gitsin diyeymiş demek ki anlaşılıyor. Hadislerden çıktığı anlaşılıyor. Bir de bize hücum ederler. Bir de bizim hocalarımıza çatarlar. Bir de bizim yolumuza tane der. Elhamdülillah hadisi şerifleri bizim yolumuzun mensupları kadar tam tatbik eden kim varmış bakalım çıksın ortaya görün. Kur'an-ı Kerim'i çok okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'in okunuşunun kademeleri var. Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bakmak sevap.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 Azap ayetlerinde gözyaşı dökerdi. Allah'a sığınılacak yerde Allah'a sığınırdı. Temenni edilecek, dua edilecek yerde temenni ve dua ederdi. Yani Kur'an-ı Kerim'i yudum yudum tadına, lezzetine vara vara okumamız lazım o tarzda bizde. Allah bize o şuuru ihsan eylesin. Allah'a <gülüyor> Kaç kişi okuşa. Beş dakikemiz. Bir hadis şerif daha okuyacak kadar vaktimiz varmış. O hadisi şerif de yecüc ve mecüc ile ilgili geldi. İnne yecüce ve mecüce min vüldi ademe ve la ürselu le evsedu ala ve la yemutemin humra jülin illa tereke min zuriyetihi el fen ve inne min vera ihim salasu ümmin te ve tebiysun ve mensükun. Çok kaynaklarını zikretmiş hocamız Gümüşhaneli Hazretleri. Şu kitapta, şu kitapta, şu kitapta Abdullah İbni Amr i̇bnil rivayet edilmiş diye. Biliyorsunuz Ye'cuc ve Me'cuc adlı kavim, Kur'an-ı Kerim'deki Suresi'nde de adı e, geçiliyor geçiyor. Başka e, yani yerde olmasa bile varlığına delil o var. İnne Ye'cuc ve Me'cuc müfsidûne fil ardı fe hed nec'al leke harcan alâ en teca'l beynena ve beynahün Zülkarneine efendim e, diyorlar ki aramızda bir şey set yapsan bunlar bizim e, şeyimize zarar veriyorlar diye söylüyorlar. Bu mevcut ve mevcut bir kavimdir ki Adem evladındandır. Minvul di Adem. Adem oğlunun Hazreti Ademin evladındandır bu mevcut ve mevcut kavmi. Eğer salı verilseler insanların üzerine le efsedu alen nasima bu insanların Yeryüzündeki yaşamlarını perişan ederler, berbat ederler, salıverilseler, tutuluyorlar şimdi. Salıverilseler, berbat ederler. Onlardan velen yemutemin hum raculun illah terkemin Onlardan bir tanesi arkasından züriyetinden bin küsür binden fazlasını bırakmadıkça ölmeyecek. Çok çoğalacaklar. Yani,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 emanetini alsın. Huzur ve afiyet içinde ilk girenler cennetine dahil etsin. Şu kıyametin fitnelerine, fesatlarına, efendim, ahir zamanın dehşetlerine bizleri uğratmasın. Diğer hadis-i şerifede vakit var, onu da okuyayım. İnne Yahyabne Zekeriyya yes'elu rabbehu fekale ya Rabbi. İç almayı mimeni la yakun nasufihi. Fıvah Allahu Teala ilahi ya ya ya hada şey unlam istaktesu li nefsir. Kefef alhu bi ke ikra. Fil muhkeme tajed fitihi. Ve kâle el Yahudu üzeyrinû Ve kâle Rabbi Seylem'i Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Yahya aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam'ın oğlu Yahya aleyhisselam Rabbine dua ediyordu. Münacatında istemiş buyurmuş ki Ya Rabbi beni insanların dil uzatıp kötülemediği bir kimse et. İnsanların dilinden beni kurtar. Aleyhimde bir şeyler söylemesin bu insanlar demiş duasında. Yani insanların şerinden, dillerinin hücumundan beni kurtar Ya Rabbi demiş.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 Allah'ın kuluna Allah'ın oğlu demek. Bir iftira yani Allah'a dil uzattılar. Yanlış şey söylediler. Ve ve nasar el-mesihü Yahudiler böyle dedi. Hristiyanlar da Hazreti İsa Allah'ın oğlu dediler. Haşa sümme haşa. Allah'a evlat edinmekten münezzehtir. Öyle bir şey sıfat yakıştırılmaz ama dediler yani dil uzattılar bu insanoğluna. Edepsizlik ettiler. Ve dediler ki Allah'ın eli sıkıdır, cimridir dediler. Haşan sünnü mahaj. Haşa. yani yeryüzüne nimetleri saçmış nasıl bu söz söylenir ama edepsiz. İnsanların kafirleri çok edepsizdir. Böyle şeyler oldu. Bunları böyle lafı mahfuzdan gösterince Yahya aleyhisselam dedi ki: "Ya Rabbi erfirle. Ya Rabbi beni mağfiret ile bağışla. Bir daha böyle söz söylemeyeceğim." dedi. Buradan çıkıyor ki yani insanların aleyhinde söz söylerler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 Zalim derler, emperyalist derler, hala emperyalizmi onlar yaparlar, sürdürürler. Hala bizi de, bizi de dahil olmak üzere dünyanın her yerini sömürürler. Ama gene de başkalarına şey derler. Osmanlılar emperyalisti diye öyle atarlar, tutarlar.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 bize vermiş mi? Hay <Sessizlik> benim esad ustam. Aman Hayde Me'ye geldim Hu deyip dönmeye Geldim Aman Hayde Me'ye geldim Hu deyip dönmeye Geldim Meramım hu Demek Allah Cemal'in Görmeye geldim Meramım Sarışacak yandan olur Allah diyen güzel olmuş. Sarışacak adam olur Allah diyen güzel olmuş. Aşk ile Allah diyenin cünavlar güzel olmuş. Aşk ile Allah diyenin. Günahları gazel olur. Aman ay demeye geldim, hu dönmeye geldim. Aman hay demeye geldim, hu deyip dönmeye geldim. Meramın hu demek Allah. Cemalin görmeye geldi meramında hud demek var cemalin görmeye geldi Bahçelerde antankozum yên kesilmeyeden razıyım Bahçelerde antankozum yên kesilmeyeden razıyım Göstereceğim halini Mevla herce baya ben razıyım Göstereceğim Allah her cefaya ben razıyan Aman hay meye geldim bu deyip dönmeye geldim Aman hay meye geldim Bu deyip dönmeye geldim Meranım hu demek Allah Cemalin görmeye geldim Merhamet Jami Allah, Kemalet Jamiye geldi. Geldiler bu Allah bin Muhammed dedi. Bin mezem ya Cebrael, ümmetim dinleyince. Bin mezem ya Cebrael, ümmetim dinleyince. Getir dinler suları getir. Gece ne diye